onun aydınlığı hakkı için. Onu izlediği zaman ay hakkı için. Dünyayı açığa çıkaran Gündüz. Onu büyürüp saran gece hakkı için. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۖ ve onu بَيْنَاهَا وَأَنَّهُ خَلَقَ ve onu yayıp döşeyen وما سواها قد مِن نُّطْفَةٍ وَأَنَّهُ أَنزَلَ الْمَاءَ طَهُورًا ۖ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ فِيهَا عُيُونًا ۖ وَوَجَدَ الْإِنسَانَ كَبِيرًا